Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde Doktor Alaaddin Ali'nin e, ilham verici hikayeler ve büyük anlamlar kitabından bir hikaye var. Gönül Sandığı. Evet, e, çok etkileyici bir hikaye gerçekten. 60 yıllık bir aşk, sabır ve hani bir sandığın sırrı üzerine kurulu. Aynen, Ahmet Bey ve Elif Halım'ın uykusu bu. Biz de bu hikayeden yola çıkarak öfke kontrolü, ...sessizliğin gücü gibi konuya bakacağız. Ve tabii ilişkilerdeki o görünmeyen katmanlara, insanlar arasındaki dinamiklere. Kesinlikle. Misyonumuz da aslında bu. Bu eski sandıktan çıkan sırlarla günümüz hayatına yani senin duygularını yönetme biçimine dair ne öğrenebiliriz onu görmek. Güzel bir hedef. Hadi o zaman başlayalım. Hikaye Ahmet Bey ve Elif Hanım'ın 60 yıllık evliliğiyle başlıyor. Görünüşte her şey paylaşılmış gibi ama. Ama bir istisna var. Evet. Elif Hanım'ın annesinden yadigar oymalı bir ceviz sandık odalarında duruyor hep. Ve Ahmet Bey bunca yıl eşinin o sandığa verdiği önemi bildiği için tek bir soru bile sormuyor değil mi? Aynen öyle. Büyük bir saygı var orada. Dokunulmaz bir alan gibi. Bu bile ilginç aslında. Yani en yakın ilişkide bile o kişisel sınırların olması, korunması... Doğru. Sonra işler değişiyor. Elif Hanım hastalanıyor. Duruma ağırlaşıyor. Hı hı. Ahmet Bey de e, eşyaları toplarken o sandıkla karşılaşıyor tekrar. Ve Elif Hanım... Fısıltıyla diyor ki vakti geldi açabilirsin artık. İşte o an 60 yıllık sır perdesi aralanıyor. Peki içinden ne çıkıyor? İki tane küçücük el yapımı bez bebek ve bir de para. Bayağı da bir para 25 bin lira. İşte burası kilit nokta. O bebeklerin anlamı... Elif Hanım'ın anneannesinin bir öğüdü varmış. Neymiş o öğüt? Demiş ki, kızım kocana kızdığında, kırıldığında hemen konuşma. Sakinleş, otur bir bezbebektik. dik. Vay canına. Öfken iğneye, sitemin ipliğe dökülsün. Yani öfkeyi yıkıcı bir şeye değil de böyle sessiz yapıcı bir eyleme dönüştür diyor. Harika bir yöntem aslında. Duyguyu somutlaştırmak gibi. Kesinlikle. Elif Hanım da bunu yapmış. Ahmet Bey'e fısıldıyor ya hani. Evet. O iki bebek koca 60 yılda sadece iki kere eşine derinden kırıldığını öfkelendiğini gösteriyormuş. 60 yılda sadece iki kez Ahmet Bey'in şaşkınlığını düşünebiliyor musun mahcubiyetine? Tahmin edebiliyorum. Bu hani sabrın ve o sessiz kalmanın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Şey derler ya, sükut bazen en keskin kelimeden daha derin bir cevap. Doğru söze ne denir? Bir de şu var tabii… En yakınındaki insanı bile tam olarak tanıyamayabilirsin. Herkesin içinde saklı bir sandığı var gibi. Evet o sandıkta neler birikiyor kim bilir. Ama dur asıl bomba şimdi geliyor. Hadi bakalım. Ahmet Bey şaşkanlıkla parayı sorunca Elif Hanım gülümsüyor hafifçe. Ve diyor ki. Hee onlar mı diyor. Onlar da sattığım diğer bebeklerin parası beyim. İnanılmaz İşte bu. Bu gerçekten büyüleyici. Yani Elif Hanım sadece sabırlı değil aynı zamanda... Girişimci. Aynen. Öfkesini sanata, sanatını da bir değere hatta bir servete dönüştürmüş resmen. Sessiz sedasız. Sitemi servete dönüştürmek deniyor e kitapta tam olarak bu. Kesinlikle. Bir de o paranın huzur akçesi olması fikri var. Yani zor zamanlar için bir güvence, kendi ayakları üzerinde durabilmenin sessiz bir kanıtı gibi. Peki sen ne düşünüyorsun bu hikaye hakkında? Senin öfkeyle, hayal kırıklığıyla başa çıkma yöntemin nasıl? Hmm, zor soru. Elif Hanım'ın bu yöntemi ilham verici mi sence? Belki seninle böyle dönüştürebileceğin, farkında olmadığın bir yeteneğin, bir gönül sandığın vardır. Olabilir tabii. Yani özetle bu hikaye bize sabrın gücünü, olumsuz duyguları bile olumlu bir şeye çevirebileceğimizi gösteriyor. Evet ve insanların göründüğünden daha derin olabileceğine... Ve zorluklardan bile bir değer yaratma potansiyelimiz olduğunu hatırlatıyor. Ve belki de en vurucu nokta, hani en büyük mirasın para pul değil de... Geride bırakılan bir tebessüm, bir ders olabileceği, Elif Hanım'ın son sözleri gibi bilgece bir şaka adeta. Aynen öyle. Asıl zenginlik belki de o içsel bilgelik kesinlikle. Bir de şu var, en büyük hazineler bazen en sessiz köşelerde birikiyor. Elif Hanım'ın sessizliğe aslında muazzam bir gücün ve yaratıcılığın kaynağı olmuş. Belki de potansiyelimiz gürültüde değil, kendi içimizdeki o sessiz sandıklarda yatıyor değil mi? Çok doğru. O zaman son bir soruyla bitirelim. Senin hayatındaki sessizliklerin ardında, belki kendi içinde, belki çok yakınındaki birinin içinde, hangi keşfedilmeyi bekleyen bilgelikler, hangi gizli sandıklar olabilir? Kim bilir, belki cevap en beklenmedik anda çıkar karşımıza. Tıpkı Ahmet Bey gibi. Bu derinlemesine dalışı bizimle paylaştığın için teşekkürler.